Teknolojinin Karanlık Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Banu Zeytinoğlu ve Murat Rostar Merhaba Teknolojinin Karanlık Yüzünden. Bugün yine Banu yok. Yerini açık radyodan Feryal var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu bugün? Bugün ne oldu? Çok dertliydin de o yüzden hemen gel şunu da anlat dedim. Evet çok dertliydim. Böyle bizim şey var günlük program yani bütün akışı 24 saatlik yayın akışına kaydediyoruz bilgisayara ve hani 12 saatlik bloklar halinde kaydediyoruz. Ben bunları CD'lerden çıkartmıştım bilgisayara atmıştım falan bu da uzun süren bir işlem. Tamam. Bunları yaptım kaydettim güzelce fakat bugün yanlışlıkla bunları sildim. Hmm. Ve bilgisayarımızın network'ünde kayıtlı olan bu tip belgeler silindiğinde ortadan yok oluyorlarmış. Her yerden yok siliniyor. Her yerden siliniyorlarmış. Ve... CD'de yedeği var mı peki bir yerlerde? Var ama. Tekrar... Bir daha oturacağım çıkaracaksın. Ay evet gerçekten de dakika, 20 dakika falan bir tanesi tekrar bilgisayara atma yani bu kadar sürüyor. E ben <gülüyor> kurtaralım diye düşündüm. Kurtarması daha da uzun sürüyormuş. Bayağı bir sıkıldım. Ay yazık sana. Peki sen şimdi şeyin masanın öbür tarafına geç camın ben sana ne yapacağını Peki, anlatayım. Peki ben gidiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Feryal gitti öbür tarafa devam ediyoruz. Ben burada biraz gıcırdadığım için özür dilerim ona yol vermek zorunda kaldım. Şimdi e, bu ne yazık ki çok ciddi bir problem. Aslında bu problemin suçlusu ya da suç demeyelim ama hatayı yapan Feryal olduğu halde bunu çözmesi gereken o değil. Ee, çözmesi gereken yine e, biraz bizleriz yani işin bilgisayar tarafındakileriz e, biz bilgisayarın e, yöneticileri ya da bilgisayar sistemlerini yönetmesi gereken kişilerin sorumluluklarından bir tanesi de e, teknik olarak işi e, kullanıcıların hata yapamayacağı seviyeye getiriyor olmak. E bunu nasıl yapacağız? Mesela ne, ne yapalım? Ferrel'in örneği alalım. Onun işi ne? E i̇şte CD'leri alacak. CD'leri bilgisayara tam olarak anlamadım ama e, galiba CD'leri bir şekilde indiriyor ve bilgisayara aktarıyor. Onu bir ana bilgisayara kopyalıyor. Lazım olduğu zaman da oradan kullanıyor diye algıladım biraz önce söylediğinden. Öyle mi, mi? Biraz sonra baş hareketlerinden öğreniriz. Ama e, neyse Allah'tan bir kopyası CD'de varmış. Kalbi olan bilgileri tekrar e, indirip hazırlaması mümkün olabilecek imiş en azından. Ama CD'leri kopyalaması gerekiyorsa bunu kopyalayabilmeli. Kullanması gerekiyorsa kullanabilmeli. Ama silmesi gerekmiyorsa ya da silme işi, silme görevi onun değilse o zaman silememeli. Bu çok basit bilgisayarlar üzerinde yapabileceğimiz bir ayarla sağlanmalı. Eğer silmesi gereken bir başkasıysa o zaman o başkasının da sadece silme hakkı olmalı. Onu da değiştirme, gitme, görme hakkı olmamalı temel olarak. Bunun dışında peki biz evimizdeyken yanlışlıkla silmemek için ne yapacağız? Oradaki işimiz biraz daha e, zor. Çünkü biz kendi başımıza tek bir kullanıcıya hem silme hem de zaman zaman sil vesaire gibi yetkiler vermemiz çok anlamlı olmaz. Orada yapacağımız şey biraz daha farklı. Bilgilerin e, mutlaka dönemsel olarak yedeğini almamız lazım ki e, ya biz yanlışlıkla siliyor olabiliriz ya bir virüs girip siliyor olabilir ya bilgisayarda bir arıza olabilir ya diskimiz bozulabilir. O zaman yedeklerden dönüp tekrar o bilgilere ulaşabilelim. Yedeklemek de aslında çok pahalı ya da böyle zor bir işlem olmak zorunda değil. Eskiden bilgiler küçükken ve tabi etrafta disketler çok yoğunlu kullanırken disketleri yedekliyorduk. Bugün hala disketler küçük miktardaki bilgileri yedeklemek için kullanılabilir. Ama disketleri temel olarak çok tavsiye etmiyorum. Çünkü... En önemli etkisi problemi disketlerin e, manyetik disk üzerine kayıtlı olduğu için bunlar zamanla kayboluyorlar. Yanlışlıkla bir manyetik alanın e, diyelim e, bir telefonun cep telefonunun yakınında bulunduğu zaman zaman içinde bozulup silinebilirler. Bu bir sıkıntı olabilir. E, yoğun bir elektriğin geçtiği elektrik kablosunun yanında bile sil, e, disketlerin bozulması söz konusu olabilir. Peki bunun yerine ne yapabiliriz? Artık gidince yaygınlaşan ve e, küçülen ucuzlayan cd'leri kullanmak mümkün cd'lerin kapasitesinin yetmediği yerde dvd yazıyor olmak mümkün ya da geçici olarak hiç olmazsa bir ufak yedeğimizi başka bir yerde bulundurmak için de bu e, usb diskleri kullanmak mümkün ama yine usb diskleri kalıcı yedek ya da arşiv amacıyla kullanmak çok anlamlı değil çünkü orada da bu bilgiler sadece bir kere yazıp daha sonra istediğimiz zaman erişebileceğimiz durumda değiller. Onun yerine bilgisayarımıza takıp daha sonra bir virüs ya da kendimiz yanlışlıkla bu bilgileri de siliyor olabiliriz. Ee, peki benden bugünlük bu kadar. Kısa bir program yaptık. Ömürdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.